8 Ağustos 2017 Bursa Arifane İlim Derneği ve Uzun bin Lâhimîn Şeytanı Râcîm Bismillâhir Rahmânîn Rahîm Vellâsır İnnâl İnsan Lafî Husır İlla Lazîna Ve Âmulu Salihate Veteva Saû Bil Hâkî Veteva Saû Bil Sabr Sadakallahü Elhamdülillahi Elhamdülillâh Rabbil Alemîn Evet bugünkü sohbetimizde İlk sorumuz dua hakkında duanın kabul olunabilmesinin şartı zaman olarak hangi zamanlarda yapılması eftaldir gibi bunu duanın kabulüne etki eden kuldaki haller gibi mevzular. Bu duanın kabul olabilmesi için gerekli şartlarından vakit olarak şunları sayabiliriz. Bir, gecenin son üçte birlik vakti. En duaların kabul olduğu vakittir. Resulullah Efendimizin işte gece namazını tavsiye ettiği, gecenin son üçte birlik kısmı. Çünkü orada e, malumunuzdur, e, Kutsi hadiste Allahu Teala niyaz eder. Yok mu benden isteyen, günahları da tövbe eden yok mu günahlarını bağışlayayım? Benden isteyen yok mu rızkını vereyim diye nida eder. Dolayısıyla gecenin son üçte birlik vakti duaların kabul olması açısından önemli zamanlardan biridir. İki, ezan okunurken ezanı işittiğimizde ezan okunurken yapılan dualar makbuldür. Bunlar neye göre belirlenmiş? Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerinden belirlenmiş notlardır bunlar. Üç, ezan ile kamet arasında ezan ve kamet arasında bu aradaki zaman diliminde yapılan dualar kabule şayandır. Bu hususa dikkat etmek lazım. 4. Secdede yapılan dualar. Secde anında kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Dolayısıyla secde anında yapılan dualar Allahu Teala'dan niyaz etmek, istemek, talepte bulunmak kabule şayan olan dualardan olmuş oluyor. 5 Farz namazlarının akabinde yapılan dualar. Selam verdik, namazımız bitti. Namazımızı ikame ettik. Selamımızı verdikten sonra farz namazının akabinde yapılan dualar. Kabule şayan dualardır. 6 Yağmur yağarken yapılan dualar. Yağmur rahmettir biliyorsunuz. Yağmur yağarken yapılan dualar hatta bu hususta i̇bn Arabi Hazretlerinin Hütat-ı Mekke'sinde geçen bir e, mevzu vardır yağmur yağarken Resulullah Efendimiz düğmesini gömleğinin düğmesini açar yağmura çıkar ve göğsüne başına yağmur tanelerinin gelmesine e, sağlardı ve e, Rabbinin katından yeni ayrılmıştır diye beyan ediyor yağmur tanesi Rabbinin katından yeni ayrılmıştır diye beyan etmekte Dolayısıyla yağmur tanesi Rabbinin katından henüz daha yeni ayrılması hasabıyla yeryüzüne düşerken bu şekilde de niyaz etmek yağmur yağarken Allahu u Teala'dan e, talepte bulunmak duada bulunmak kabule şayan dualar içerisinde giriyor. Yedi mazlumun duası yani zulme uğrayan herhangi bir haksızlığa uğradığı zaman çünkü bir kul bir haksızlığa uğradığı zaman bir zulme uğradığı zaman O Rabbi ile arasındaki perde kalkar Ve Rabbinden Niyaz ettiğinde Allahu Teala'dan Yalvardığında, yakardığında Dua ettiğinde Allah onun duasını kabul eder Çünkü mazlum, haksızlığa uğramış Misafirin duası Misafirin ev sahibi için Ev sahibi hakkında yaptığı dua Kabul olunan dualar içerisindedir Dolayısıyla bu manada misafiri Gelen misafiri Allah rızası için ağırlamak Ve onun hoşnut olmasını Razı olmasını ev sahibinden, ev sahibi olarak Bizden razı olmasını sağlamamız Önemlidir Ki bu kişi misafir Hatta böyle bir eskiden adet de vardı Ama günümüzde pek fazla kalmadı Yine bilinçli olanlar yapıyor Bir misafirliğe giden kişi Ev sahibinin evinden kalkmazdan önce o hanesi için hayır duada bulunur. Çünkü misafirin duası Allah katında kabul olunan dua olduğu için e, bu konuda bilinçli olan kişi böyle yapardı. Aslında bu, bu adeti de işte aslında uygulamak lazım, bilmek lazım. Misafirliğe gittiği kişinin evinden kalkmazdan önce bir Fatiha okuyabilir, Asır suresini okuyabilir, fark etmez. Ve e, saravat getirir ve ev sahibi hakkında Huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, bereket Dileyerek Allahu Teala'dan böyle Niyaz eder Misafir kişi Bu hususa da inşallah dikkat edelim Babanın Evlatlarına yapmış olduğu dua Bu da kabul olunan dualır Babanın evlatlarına yapmış olduğu dua Gerek hayır cihetinden yapılmış dua olsun. Gerekse evlatlar babasını üzdü de baba eğer evladı hakkında bir beddua da bulunursa bu beddua da kabul olur. Onun için babanın duası önemlidir. Dikkat etmek gerekir. Sekiz, Ramazan ayında yapılan dua. Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı. Dolayısıyla bu ay içerisinde yapılmış olan dualar da diğer günlere ve aylara nazaran daha kabul kabule şayan bir dua olmuş oluyor. 9 iftar ederken oruçlunun duası iftar orucunu açma anında Allah-u Teala'dan niyaz etmesi, duada bulunması taleplerini dile getirmesi duanın kabul olunan dualardandır. Oruçlu insanın iftar ederken yaptığı dua on Kabe görülünce yapılan dua Oraya Allah-u Teala İnşallah hepimize gitmeyi nasip eylesin Gidenler varsa bir daha gitmeyi nasip eylesin Gitmeyenlere de gitmeyi nasip eylesin İnşallah Umre'ye, hacca Orada Kabe görüldüğü zaman ilk anda görüldüğü zaman Kulun yapmış olduğu dua Kabul olunan dualardandır 11 Kur'an okununca Ve hatmelilince Akabinde yapılan dua yani Allahü Teala'nın kelamını, Kur'an-ı Kerim'den bir işte sure okundu, Kur'an'dan bir miktar bir okundu veya alta Kur'an hatmedildi. Hatim neticesinde bunun akabinde yapılan dua kabul olunan dualardan ve ee burada duaların kabul olmasına, kabul olulmasını hızlandırmak adına kabul olunmasını sağlamak adına dikkat edilecek meselelerden salavat ile başlayan ve salavat ile sonun tamamlanan dua, kabul olunan dualar içerisine girer. Yani Resulullah Efendimiz'e salavat getirmekle adabı budur. O şekilde başlamak gerekir ve duanın nihayetinde de yine salavatla bitirmek gerekir. Zaman olarak bu Duaların kabul olunduğu cuma günü ve gecesi, cuma gününün gündüzü ve cumanın gecesi. Cumanın gecesi deyince şunu tekrar edelim, Arabi aylarda Allah indinde gece önce gelir, gün gündüz ondan sonra gelir. Dolayısıyla bizim perşembe gecesi, perşembe gününün gecesi dediğimiz gece aslında cuma gecesidir. Çünkü gece önce gelir, yani cuma gecesinden kasıt odur. Biz, bizce hani halk arasında genel olarak perşembe gecesi diye bilinir. Perşembe gününün gecesi halbuki o Cuma'nın gecesidir hakikatte. Bu manada işte Cuma günü ve Cuma'nın gecesi zaman olarak kabul olunan dualar Recep'in ilk gecesi Şaban'ın 15. gecesi Arefe günü ve bayramın 1. günü yapılan dualar kabul olunan dualardandır duamızın kabul olması için bizce dikkat edilmesi gereken özelliklerin en başında helal lokma geliyor yani boğazdan helal lokma geçmesi lazım eğer ki helal geçmiyorsa mideye helal lokma düşmediyse o kişinin yapmış olduğu duaya icabet olmasını beklemesi abes olur çünkü birinci şartı bu helal lokma geçmesi gerekiyor boğazdan İki gaflette olmamak. Yani otomatiğe bağlamamak öyle diyeyim genel itibarıyla. Şimdi genelde bazen insanlar dualarında veyahutta namazlarının akabinde standart bir dua stili belirlemiştir kendince. Tıkır tıkır tıkır tıkır yani aklı fikri işinde, gücünde, alacağında, vereceğinde olsa dahi o dil o standart duayı tıkır tıkır sayar. İşte bu gafletle yapılan dua oluyor. Tamam dil o duayı sayıyor ama o standart edindiğin duayı ama aklın fikrin işte işinde biraz sonra işte şuraya gideceğim şunu alacağım bunu satacağım onu vereceğim bunu nasıl yapacağım gibi akıl başka yerde dolayısıyla kalp orada kalp başka yerde kalp Allah ile birlikte olmuyor e kalp Allah ile birlikte olmadıktan sonra dil otomatik robotun söylediği gibi orada duayı tekrar etmiş oluyor bu manada kişi gaflette oluyor gaflette olmamak gerekiyor duanın kabul olunması için bu hususa dikkat etmek lazım samimiyet yani Allah-u Teala'dan niyaz ederken talepte bulunurken her ne niyazımız var ise talep ettiğimiz şeyi samimiyet içerisinde sıvk ile, sadakat ile samimiyet ile talep edip istememiz lazım o istediğimiz şeye odaklanmamız lazım Allah-u Teala'ya e, odaklanarak burada buna ne diyoruz biz himmet diyoruz yani tüm duyularını tüm duyu kuvvetlerini 5 duyun ve 5 duyun ötesindeki tüm duyunu o Allah'tan talep ettiğin, istediğin şey vesilesiyle onunla birlikte Allah'a odaklanabilmek. buna işte himmet deniyor. Yani tüm kuvvetini bir noktada toplamak. Bu manada dikkat edilirse o ancak o dua yerini bulur. İcabet edilen dualardan olur. Bir de e, sadaka verildikten sonra duanın yapılması da kabul olunmasına şayan olur. Yani Allahu u ya bir e, bu duanın kabul olması hususunda bir sadaka vermek. Sadaka geniş manada düşünülebilir yani. Sadaka tek bir e, cihetten bakmayalım olaya. Sadece kalkıp da işte bir ihtiyaç sahibine para vermek gibi düşünmeyelim. Müminin karşısındaki kardeşine güler yüzü de sadakadır. Yapmış olduğu hayır duada sadakadır. Herhangi bir sıkıntısı var o sıkıntısını gidermek babında senin maddi olarak bir imkanın yoksa ona madden bir şey veremiyorsan elinde yoksa Allah seni bu sıkıntıdan kurtarsın. Allah seni ferahlığa eriştirsin diye hayır duada bulunmak senin o Müslüman kardeşine vermiş olduğun sadaka yerine geçiyor işte. Bu da bir sadakadır. Bu manada düşünüldüğü zaman sadaka yelpazesi çok geniş. Sadaka yani bir sadaka verilip de bir e, duada bulunmak Allah-u Teala'dan istekte niyazda bulunmak O duanın kabul olunmasına Kabulünün çabuklaşmasına da vesile olmuş olur Duanın kabulünde etkili Kulda şu üç hal Olması gerekiyor ki Bunu Muhittin i̇bn Hazretlerinin Fütahat-ı e, Pardon Füsus-ül Hikem'inde şifasında güzel bir cümlesi var onu okuyalım ve bunu açalım inşallah yine dua ile alakalı İbn Arabi Hazretleri şöyle buyuruyor hakikatte ya lisan ile ya hal ile yahut istidat ile istemek gereklidir bu ne demek İbn Arabi Hazretleri'nin bu sözünden belirtilen Allah'tan istemenin 3 durum ile olduğudur 3 durum ile Allah'tan istenilir söz ile duada bulunmak dilinle yaz etmek duada bulunmak hal ile duada bulunmak yani duada istenilen duruma uygun fiili eyleme geçmek yani ne talep ediyorsan ona göre de o hal içerisinde bulunmak o fiilde bulunmak ve üçüncü olarak da duada istenilen şeyi elde etmeye selahiyetli olmak yani istidadında o istediğin şeyi almaya yönelik kabiliyette yaratılmış olmak bir başka deyişle kişinin Ayağını sabitesinde yani sabit hakikatinde o istediği şeyi elde etmesinin var olması, kaderinde o yazının yazılı bulunmuş olmasıdır. Evet şimdi ne yapıyoruz? Demek ki bu üçü bir araya gelirse diyor İbn i Arabi Hazretleri kabul olunan dualardan olur. Dil ile kul isteyecek bir, diliyle Allahu u Teala'dan niyaz edecek, isteyecek. İki, hal ile isteyecek. Yani o istediği şeyi, talep ettiği şeye uygun bir amel içerisinde olacak. Allahu Teala'nın sevdiği, razı olduğu ameli işleyen kullardan olması gerekiyor. Bu da önemli. Yani sen Allah'a kulluğunu yap ki. Ondan sonra Allahu Teala'dan niyaz et, iste. Allah'tan, Ya Rabbi, bana şunları şunları ver de. Sen de ama önce kulluğunu yerine getir, değil mi? Yüzümüz kulluğunu ifa et. Yüzümüz olsun. <gülüyor> Yüzümüz olsun denilen mevzu. Bu şekilde, yani fiille de yerine getirilmesi hal ile yani o duaya uygun hareket içerisinde fiil içerisinde bulunmak gerekir. Üçüncüsü de dediğimiz istidat ile istemek. Yani ayağın sabitesinde kulun o istediği şeyi almaya uygun bir istidadı olması lazım. Tarzı misal bir örnek verelim. Bir şahıs diyelim ki 60 yaşına gelmiş 50 yaşına gelmiş okul okumamış 60 yaşında Allahu u Teala'ya açmış ellerini niyaz ediyor. Yarabbi beni Bursa'nın valisi yap. Misal şimdi bu adamın duası istidadına aykırı bir dua. Öyle ya sen şimdi bir okuman lazımdı, üniversite okuman lazımdı işte üniversitede vali olabilmek için ilgili bir bölümü okuman lazımdı ilgili sınavına girmen lazımdı Orada başarılı olman lazımdı. Ondan sonra atanmayı beklemen lazımdı. Sen şimdi bunların hiçbirini yapmamışsın. E beni Bursa'nın valisi yap diye dua ediyorsun. Bu olmayacak dua oluyor işte. Yani istidadına uygun düşmeyecek bir dua. Dua ederken de bunlara da dikkat etmemiz lazım. Yani istidadımızda uygun olması lazım. Dedik ya dil ile dua edeceğiz. Hal ile o hali o fiili yaşamamız lazım. Ve bir de istidadımızda da o uygunluk olması lazım. Ha, bazı dualarımızda biz talep ederiz ama istidadımızda uygun olmayan durum vardır bunu bilemeyebiliriz istidadımızda o durumun olup olmadığını bilemeyebiliriz o Allah katındadır levh-i yazılı olan bir şeydir bizim hakkımızdaki kaderi böyle bir durum söz konusu olursa bu duayı etmemiz hasebiyle mesela herhangi bir dua yaptık bir dua o duayda eğer istidadımıza uygun değilse Allah-u Teala istidadımıza uygun olmaması hasebiyle o duada talep ettiğimizi bize vermez. Şöyle bir şey olur. istidadımızda o an için uygun değildir. O duaya icabet tehir edilir. Bu bir. Yani biz Allah'tan bir şey talep ederiz. Fakat henüz o talep ettiğimiz şeyin bize ulaşması için şartlar oluşmamıştır. Gerek maddi gerek manevi şartlar oluşmamıştır. O şartlar oluşmadığı için allah Teala o duamızı tehir eder. Yani o duaya icabeti... E erteler, şartların oluşma zamanına kadar Eğer ki şartlar oluşursa O zaman o duaya icabet ederek o istediğimizi verir Bir de Şartların hiçbir şekilde oluşmaması Durumu olabilir, söz konusu olabilir Buna biz işte istidat Diyoruz, yani ayağını sabitemizde yoktur bu istediğimiz talep ettiğimiz şeyi Allah'ın bize vermesi Yoktur Çünkü ayağını sabitemiz, yaratılıştaki Fıtratımıza Aykırı bir Durum söz konusudur O zaman o duaya icabet olmaz bu duaya icabet olmamasına rağmen Allahu Teala'nın bize kullarına dönüp bir rahmeti var. Eğer ki yapmış olduğumuz dua istidadımız engeliyle bize icabet olunmayacaksa Allahu Teala o zaman o duamız sebebiyle ya bizden bir günahı düşürüyor ya da ahirette bize ayrı bir mükafat veriyor. Ayrı bir nimet veriyor. Bakın Allahu Teala her halükarda onun için ehlullah demiştir ki her halükarda duaya icabet olunur. Bu manada bu dünyada icabet olunmayacaksa ahirette icabet olunur. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz dua istidadımız uygun değilse dahi bu duamız vesilesiyle Allah-u Teala bizden bir günahı düşürür, günahı affeder veyahut da ahirette bize bir nimet bahşeder. Bu dua bu dünyada karşılık verilmemiş dua ahirette karşılığını bulmuş olur. Bir şekilde nimet bahşeder. Bu şekilde anlıyoruz ki her halükarda duaya icabet edilmiş oluyor. Yani duaya muhakkak karşılık verilir. Bu dünyada olmazsa ahirette karşılık verilir. Yine i̇bn Arabi Hazretleri'nin bir e, kelamını ve kısaca açıklamasını dile getireceğiz. Kul Hakk'a yöneldiği sürece El-Kahhar ismi cezalandıracak kimse bulamaz. Oklar hedeflerine atılır buyurulmakta. Bu ne demek? Allah-Kahhar ismiyle kulların Kendilerinden çıkan tartışma nedeniyle kullarına boyun eğdirendir. Eğer kul Rabbi ile didişmeye kalkarsa, tartışmaya kalkarsa o zaman Allah el-Kahhar isminle o kuluna boyun eğdir. Haddini bildir. O kulun üzerinde kahır sahibidir. Bakın Enam suresi 18. ayette. O kulları üzerinde kahır sahibidir buyurulmakta. Hakka emrince yöneldiğinde dua ederek ondan talepte bulunur. Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Dua etmesi kulun zillet ve muhtaçlığını gösterir ki çünkü acizliğini gösteriyor. Dua zaten bizim Allah-u Teala karşısında aciz, hor, hakir, ihtiyaç sahibi olduğumuzun nişanıdır, belirtisidir. Çünkü dua du'a eden kul bunu Allah-u Teala adeta söylemiş olur. Ya Rabbi ben acizim. Ben kulum. Benim neyim var ki? Sahip olan sensin. Sen verirsen ancak ben ona sahip olurum. Sen vermezsen olamam. Bu bilinç içerisinde duada bulunduğu zaman ne oluyor? Dua etmesi kulun zillet ve muhtaçlığını gösterir ki onunla tartışmaya girmesinden korunmuş olur bir kul. Böylece de El Kahhar isminin cezalandırmasında korunmuş olur. Kahhar ismi nedeniyle niza ve tartışmaya giren Kulu arar. Kahhar ismi tartışmaya giren kulunu arar. Dolayısıyla kul duada bulunduğu zaman kahhar ismi şeyi kalkıyor zaten yani. Hedeften çıkıyor kul. Atılan ok kendisine gelmez. Kahhar isminden atılan ok kendisine gelmez. Hedeften çıkıyor çünkü. Çünkü tartışmaya girmiyor. Rabbi ile. Ve kulluğunun bilincinde ben kulum diyor. Haddini biliyor. Mertebesini biliyor. Yine i̇bn Arabi Hazretlerinin bu hususla yani dua ile bağlantılı olarak bir kelamı var. Onu da okuyup onu da inşallah açalım, ifade edelim. Bağışlanmanın yani mağfiret örtme anlamlarına gelir. Bağışlamanın kulda iki hükmü vardır. Birincisi kulu cezalandırmadan gizleyerek günahın silinmesi kulu cezalandırmadan o cezaya tutulmasına tabi olacağı günahın silinmesi diğeri ise günah kendisine gelmesin diye koruma ve sakınmadır günah kendisine ulaşmasın diye okulun korunması Allahu Teala tarafından sakınmasıdır tövbekar günahsız demektir çünkü tövbe günahın silinmesidir bakın Allah tövbeleri kabul edendir buyuruyor Cenab-ı Allah bir kul samimiyetle tevbe ettiyse o günah silinmiştir buna bu şekilde inanacağız iman edeceğiz çünkü allah Teala öyle diyor Allah tevbeleri kabul edendir o zaman bir kul samimiyet içerisinde tevbe ettiyse o günah aldı. allah Teala o günah siler öyleyse mağfiret ancak tevbe etmemiş oldukları durumda günahkarlara gelebilir ve hükme ortaya çıkar bakın Allah'ın rahmetinin kullarına dönük tarafına bakın Mağfiret yani örtme, bağışlama, tevbe etmemiş oldukları durumda günahkarlara gelebilir ve hükmü ortaya çıkar. Yani Allah bazı kullarına öyle bir muamelesi var ki rahmeti o kadar geniş ki tevbe etmediği unuttu belki unutarak tevbe etmediği günahı var unutarak, unutmayarak. Tövbe etmediği halde Allah kuluna rahmet ediyor. Yaptığı farklı bir amelinden dolayı onu sebep kılarak o Allah katında kabule şayan bir amel kabul ediyor allah Teala. Ey kulum diyor sen şu ameli işledin ya ben o amelini senin tövbe etmemiş olduğuna rağmen falanca falanca günahlarını silmeye eş tuttum diyor. Yani, o amelinden dolayı senin o günahlarını siliyorum, kaldırıyorum ortada. Allah'ın rahmetine bakın, kullarına dönük. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Bu İbn Rabâzın bu kelamından şöyle sınıflandıracak olursak dört kalem üzerinden Allahu Teala'nın bizim günahlarımızı nasıl silindiğine dair ya da bizim dua ederken nelere dikkat etmemize dair dört püf nokta ortaya çıkıyor. İnşallah dualarımızda buna dikkat edelim. Dua ederken bu nüansları gözden kaçırmayalım. Bir, günahlarımızı örtmesini se. Settar ismiyle günahlarımızı örtmesini yani ahirette bu günah fiillerimizi Allah'tan başka hiçbir yaratılmışın görmeyeceği şekilde örtmesini isteyelim bu bir bakın dualarımıza dikkat etmemiz gereken mevcut ya Rabbi benim günahlarımı Settar ismiyle ört ahirette senden gayrı ne bir bu hesaba çeken meleklerin görsün ne diğer kulların görsün kimse görmesin benim günahlarımı settar ismine ört Ya Rabbi diyelim Buna dikkat edelim İki günah fiiller ile Bizim aramızı örtmesini Bu sayede bizim Günahlara ulaşmamıza mani Olduğu gibi günahların da Bize ulaşmasına mani olmasını isteyelim, Ya Rabbi Beni günah fiilleri Benden ört gizle ki Ben o fiilleri gözüm görmesin O günaha meyletmeyiyim günahları da beni onlardan ört gizle ki günahlar da bana gelmesin. Bana gelmeye bir kapı bulamasın. Bakın ne kadar ince bir dua şekli. İki bu. Üç bilerek ya da bilmeden işlemiş olduğumuz günah fiillerimizden dolayı bizi affetmesin. Bağışlamasını tövbelerimizi kabul ederek günahlarımızı silmesini bakın günahlarımızı silmesini işlememiş gibi tertemiz olmayı. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya bazı kullarımın günahlarını silerim. Hiç işlememiş gibi o defterde tertemiz olur. Bu şekilde de niyaz edeceğiz Allahu Teala'ya. Mağfiret eyle bizim. Affeyle, bağışla. Günahlarımızı sil. O deft, kayıt yapılan defterden o günahlarımızı sil ya Rabbim. Ki yarın huzurda, mahşerde, o defterde, o günahlar çıkmasın, gözükmesin, affettiğin, bağışladığın, mağfiret ettiğin günahlardan olsun, onlar silinmiş olsun, hesaba çekileceğim gün. Dört, günahlarımızı sevaba tebdil ettiği, yani sevaba çevirdiği halis kullarından olmayı niyaz ederim. Bakın, bir de Allahü Teala bazı kullarına da işte böyle muameleler bulunur. Ben diyor, o kullarımın günahlarını bırakın silmeyi. Ne kadar günah varsa, yüz günah varsa misal veriyoruz, yüz sevap işlemiş gibi o iftarda sevap halinesine geçiyor. Bakın, işte al, böyle salih kullar var Allah-u Teala. Al, al. Tabii ki, Kur'an-ı Kerim'den ayetle sabittir bu. Biz dilediğimiz kulların günahlarını sevaba ederiz buyuruyor Allah-u Teala. İşte o zaman duamızda bunu da beyan edelim. Bu dört hususu unutmayalım inşallah. Böyle yaptığımız dua en kamil dua olur. allah Teala'dan istemesini bilebilmek lazım. Değil mi? Yani Bu hakikaten e, bu da ilim gerektiren bir şey. Diyoruz yani başı da ilim, sonu da ilim. Yani kul bu dünya hayatında bu hakikate dair ilimleri elde ederse, yarın tabi ki burada Allah'ın e, razı olduğu amelleri işleyen bir kul olarak dünya hayatını böyle geçirmesi neticesinde, yarın huzura gittiğinde Allah Teala'nın karşısında da cevap verirken işte o ilimle cevap vermesinden Allah hoşnut oluyor kuluna. Bakın bu hususta Beyazıt Bedestani Hazretleri hakkında yine Fütuhat-ı geçer. Ee, orada melekler sormuş. Ey Beyazıt, neyle geldin Allah'ın huzuruna? Neyin var? Beyazıt Bedestani Hazretleri de diyor ki onda olmayanla geldim. Menekler diyor ki, nasıl olur? Her şeyi yaratan, halk eden Teala olmayan şey olur mu? Ben diyor onda olmayanla geldim. Ondan sonra Rabbinin huzuruna çıkarıldığı zaman söyle bakalım, neyle geldin? Bende olmayan neyle geldin? diye Rabbi'yi nida ettiği zaman Beyazlı Besbami Hazretleri'ne, acizlik, horluk, kulluğumla geldim ya Rabbi diyor. Evet, onda olmayan o işte. Acizlik. Yani, Demek istediğim bu örneği niye verdim? Cevap verebilmeyi bilmek. İlahi huzurda bunu da tabii hem ilim hem de o ilimle amil olmak, yaşamakla ancak olabilecek şeyler. Yine seni Allahu Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ey insan seni Kerim olan Rabbine karşı kışkırtan nedir? Muhtemik Nihal Hazretleri bu ayete çok ehemmiyet veriyor. Hütteat-ı de açar bu ayeti. Aslında der ilmi olana, bilene Allahu Teala soruyu sorarken cevabını koymuş içine. İşte der onun cevabını bilen der ki senin keremin ya Rabbi. Bakın Allahu Teala ne kadar soruyu sorarken nasıl böyle cevabı da içine yerleştirip soruyor. Kerim, cömertçe veren, hesapsız veren, seni Kerim olan Rabbine karşı kışkırtan nedir? Ey insan diye soruyor Allahu Teala. Bak burada Kerim ismini kullanıyor. Başka bir ismini kullanmıyor. Adeta ehli olana sorunun içerisinde cevabını veriyor. Yani bu da Allah'ın kuluna dönük rahmeti işte. Anla diyor ey kulum ben sana rahmet etmek istiyorum. Sen de bir yerinden tut. Bu sırrı anla. Evet dua hususunda dile getireceklerimiz bunlar şimdi huy değişir mi? ikinci sorumuz insanın yaratılışının gereği sahip olduğu huylar bu dünya hayatında kendisinden ayrılmaz şimdi bir atasözü vardır can çıkar huy çıkmaz diye Yaratılışta, fıtratta doğası gereği, tabiatı gereği insanın o mizaç dediğimiz Doğası, tabiatı dediğimiz Huyları, özellikleri Bunları daha önceki sohbette çok detayına girmiştik Hani bu huylar nasıl kazandığımıza dair Oraya girmeyeceğim, konu çok uzar Sadece biz şimdi insanın huy, kazanmış olduğu huyları Bu huyları Dünya hayatında kendisinden ayrılmaz Nefis, terbiyesi ve tezkiyesi denilen olay sahip olunan bu huyların bu ahlakın huy ahlak aynı anlama gelir hükümlerinin şeriatın belirttiği yerlerde açığa çıkmalarını sağlamak amacıyla gayret sarf etmektir yani demek ki biz şunu anlıyoruz huylarımız asla ve kata değişmez neyse o huyla ölüp gideriz biz ölene kadar bu huylar bizden yani bazen şöyle tabir ediliyor yani kötü huylarını bırakacaksın kesip atacaksın iyi huylarla huylanacaksın. Aslında Muhittin Hazretlerinin bakış açısı kötü huy diye bir şey yok. Huyları yerli yerinde kullanmak diye bir hakikat var. Eğer o huyu yerli yerinde yani şeriatın övdüğü yerde kullanırsan o huy o zaman iyi huy olur. Dolayısıyla bizden istenen bu dünya hayatında nefis terbiyesi dediğimiz teskiyesi dediğimiz olay veya tarikatların işte e, Seyri sülükte Mürşitlerin müride e, Yaptığı terbiye talip Kişinin bu sahip olduğu huyları Şeriatın Men ettiği yerlerden alıp Çünkü men ettiği yerde kullanıyorsa Bu huyu işte buna kötü huy deniliyor Men ettiği yerlerden alıp Şeriatın övdüğü Yerlerde kullanır hale getirmesidir Salik'in, müridi İşte nefis terbiyesi Tezkiyesi denilen olay budur yani o huyumuzu şeriatın kınadığı Allahu Teala'nın cezalandırmakla karşılık bulacağı durum ve hallerden çıkarıp Allahü Teala'nın övdüğü, razı olduğu haller üzerinde kullanabilmek o huyları. Bütün mesele bu. İşte tasavvuf budur. Tasavvufun amacı budur. İnsana bu huyunu hangi alanlarda kullanabileceğini Allah'ın razı olduğu alanların neler olduğunu öğretir bu manada hırs insanda bir hırs varsa bu hırsı mesela dünyalık kazanmak bağında kullanıyorsa hırsını bu kötü bir huy olmuş oluyor kınanan bir huy bu huy insandan gider mi hırs gitmez o zaman bu hırsını nereye kullanacak kişi Allah'ın razı olduğu istikamette ne de kullanacak ilim öğrenmeye de kullanacak bu hırsını, bu azmini, bu gayretini ne yapacak? Allah'ın razı olduğu, Allah'ı tanımak adına ilim yoluna verecek o zaman. O hırsı orada kullandığı zaman ne oluyor? O zaman övülen bir huy olmuş oluyor. Çünkü ilim öğrenmek babında hırslı olmayı Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor. Ve övüyor. Bakın hırs ne oldu? Övülen bir huy oldu. Kötü huyden döndü, övülen huy oldu. Yani bunu işte Salih ameller işlemeye yani yine hırsı, bütün hırsını kişiyi salih amel, Allah'ın razı olduğu amelleri işlemek önünde bu manada hırslanması lazım. Bu manada hırslandığı zaman övlen bir huy olmuş oluyor. Öfke ancak Allah için öfkelenmek cihetinden olmalı. Öfke. Biz şimdi durduk dünyalık için ya da nefsimiz için falanca kişiye öfkelendik, kızdık. O zaman şeytan uyarız. O zaman o huyumuz işte kötü bir huy olmuş oluyor. Şeriatın menedii bir huy. Ama bu öfkeyi Allah için Allah Kur'an'da belli. Allahu Teala neler nerelerde öfkelendiğini, hangi hallerde öfkelendiğini beyan etmiş ayetlerde. İşte o zaman onun nerede öfkelendiğini öğrenip biz de Allah'ın öfkelendiği yerlerde öfkemizi Allah için kullandığımız zaman işte o zaman övülen huy olmuş oluyor. Zaten mesela Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak Resulullah Efendimiz diyor ya Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış Allah'ın bu huyların hepsi biz şu hakikatten gelelim insan, Adem neyin sureti üzere yaratıldı? İlahi suret üzere yaratıldı. Dolayısıyla sahip olduğumuz tüm ahlak ilahi ahlaktır zaten. Ama bu ahlakı Allah'ın hangi alanlarda övdüyse o alanlarda kullandığımız zaman işte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak denilen mevzu bu oluyor işte Allah nerede öfkelendiyse Kuran-ı Kerim'de açık bakacağız ayetlerde her şey ortada Allah'u Teala diyor işte şu, şu, şu durumda şu kuluma öfkelenirim o zaman biz de Allah için o durumda öyle bir kula öfkeleneceğiz ama kimin için nefsimiz için değil Allah için öfkemiz Allah için olacak Öfke ancak Allah için öfkelenmek cihetinden olmalı. Gurur, kibir. Gurur Allah-u Teala'nın sevmediği bir huyudur. İnsanlara karşı gurur, kibir gösterirsek. Kendimizi yüksek görürsek. Ama sevdiği alan neresi? Savaş meydanı. Allah'ın düşmanına karşı. Kafire karşı gurur ve kibir. Yine bu hususta Resulullah Efendimiz zamanında hep yine sohbetlerimizde dile getiriyoruz anlatıyoruz savaş meydanında sahabenin bir kılıcını kuşanmış çıkmış böyle gurur ve kibirle ortaya atılmış ve nida etmiş bağırmış ey kafirler gelin bugün gününüzü size göstereceğim o zaman Resulullah Efendimiz de diyor ki işte Allah ve Resulünün başka bir zaman asla sevmediği ama bu savaş meydanında sevdiği hareketi kardeşimiz yaptı diyor işte o gurur savaş meydanında kime karşı? Düşmana karşı Allah için İşte orada o gurur yerini bulmuş oluyor Bu şekilde Huylarımızı bu şekilde işte kanalize ettiğimiz zaman Yani övülen yerlerde kullandığımız zaman Böylelikle Ne olmuş oluyor Bir cihetten de insaf sahibi Olmuş oluyoruz işte İnsaf sahibi ne demek Hak edene hak ettiği şekilde Muamelede bulunmak demek İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan Bir kul Allah'ın diğer mahlukatına karşı insaf sahibidir. Hak ettiğini edene hak ettiği şekilde muamelede bulunur. Yani Allah nasıl muamelede bulunacaksa orada çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış o da o kula o şekilde muamelede bulunur. Dolayısıyla işte böyle bir insan insaf sahibidir. Gerçek manada insaf sahibi insanı kamildir der Muhyiddin İbn-i Arayvans Çünkü hakikate tam vasıl olmuş olan insanı kamildir. İşte gerçek manada insaf sahibi Onlardır. Böylece kişi en güzel ahlak üzere olacak ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaktır. Bu mevzuyu da böyle dile getirmiş olduk. Bir de bir sorumuz daha vardı. Hilim yumuşaklık. İmamcığım, <gülüyor> seni çağrıştırıyor hilim deyince. Hilim <gülüyor> yumuşaklık nedir? Nasıl olmalıdır? Mevzusu. Yine i̇bn Arabi Hazretleri'nin fütuhatında bu konuyla alakalı bir e, cümle var. Onu okuyacağız ve ona da bir izahat yapalım inşallah. Yumuşaklık, tatlılık demekken, başkalarına davranırken insanın güzelliği bu özellikle ortaya çıkar. Kim yaratıklara, Rabbine davrandığı gibi davranırsa, Kim yaratıklara, Rabbine davrandığı gibi davranırsa, kendi kalbinde ve insanların kalbinde kimin bulunduğunu anlamış olur ne güzel anlatmış değil mi şimdi Nahul suresi 61. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor eğer Allah zulümleri yani günahları sebebiyle insanları hemen hesaba çekiverseydi yeryüzünde kımıldayan tek bir canlı bırakmazdı Allah mühlet veriyor yoksa nice kulları var değil mi yeryüzünde Allah'a asi gelen isyan eden küfreden ama bakıyorsun rızkını veriyor eceli neyse ecelinin sonuna kadar hayatını devam ettiriyor tabii rızkını o, hiç kesmeden bol bol veriyor. bazı tabi öyleleri var ki dünyalıklarını bol bol veriyor ki onların ahiretlikte nasibi yok Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuş Allah Teala hilim sahibidir Yumuşak muameleyi sever. Buhari, Müslim, İbni Davud ve Etn Mace'de bu hadis-i şerif geçmektedir. Yine Resulullah Efendimiz kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Yumuşaklıktan mahrum olan kimse ise dünya ve ahiret iyiliklerinden mahrum olur buyurmakta. Allahu Teala şöyle buyurmakta. Ali İmran 159. Ey Muhammed sen yumuşak huylu ve güzel davranmasaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Yine haksi hala Hz. Musa aleyhisselamı ve Hz. Harun aleyhisselamı firavuna gönderirken şöyle buyurmuştur. Taha 43 ve 44 Firavuna gidin çünkü o gerçekten azıttı. Ona yumuşak sözler söyleyin. Belki aklı başına gelir Ya da kötü akibete uğramaktan korkar Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Bu hususta şöyle bir kelam etmiş Fakirle karşılaştığın zaman Ona ilim öğretmekle başlama <gülüyor> Ona yumuşak davranmakla başla Çünkü ilim ürkütür Yumuşaklık ısındırır Burada fakirden kasit tabi ilim fakirliği Anlayış, idrak İlim fakirliği. Bununla karşılaştığın zaman diyor, ona hemen ilmi hakikatleri anlatma hemen. Havamı kastediyor. kastediyor. Önce bir yumuşak davran. Onu bir ısındır. Kendini bir sevdir, ısındır. Ondan sonra yavaş yavaş ilim konularına da anlayış seviyesine göre yavaş yavaş gir diyor. Çünkü ilim ürkütür. Nice hakikate dair ilimler vardır ki, hakkı söyleyeceğim dediğin zaman, bir hakikati ortaya koyduğun zaman... Ürkütürsün adamı, Kaçırırsın. İslam'a gönlünü yeni ısındıracağın bir insan. Kalkıp da şimdi Allah-u Teala'nın cehennemde azap ile ilgili ayetlerini patır patır sayarsan arka arkaya, zaten henüz daha İslam'a ısınmamış adam. Sen onları saydığın zaman hemen ürküttün, korkuttun. Çeker gider adam. Önce onu bir ısındır değil mi? Bir yavaş yavaş Aşılar bakın Allahu Teala dahi kullarına çünkü kullarını yaratmasası sebebiyle en iyi bilen tabii ki kullarına Allahu Teala'dır. İslam'ın geldiği devrede bile Resulullah Efendimizi o sahabe ikramı Kur'an inzal olurken nazil olurken belli şartlı şeriat kuralları önce yumuşak bir şekilde geldi, sonradan netleşti değil mi? Mesela içki mevzusunda da. Önce içki mevzusunda sarhoşken namaza Yaklaşmayın emri geldi. Sonra o iman artık kalplerinde belli bir kök saldıktan sonra yani Müslümanlık, müminlik mevzusu gene burada o giriyor devreye. Kök, kök saldıktan sonra sonra Allahu Teala ne buyurdu? İçki haramdır dedi. Ondan sonra net bir şekilde içkinin kapısını kapadı. Bunun gibi Resulullah Efendimiz de o dönemde sahabeyi İslam'a ısındırırken belli bir yumuşaklıkla davranır. Ondan sonra Allah'ın emirlerini anlattıktan sonra belli bir dereceye, kıvama gelene de hükümler net olarak dile getirilirdi. Bunun gibi biz de davranırken bunlara dikkat etmemiz lazım. Yine Hazreti Mevlana ne güzel buyurmuş. Allah'ın Ey Musa! Firavuna karşı yumuşak söz söyle. Ona yumuşaklık göster. Sözünü iyi anla. Zira kaynayan yağ. Su dökersen ocağı da harab edersin tencereyi de. Evet. Bakın ne güzel bir söz. Çok güzel gerçekten. Kaynayan yağa su dökersen ocağı da harab edersin tencereyi de. Bakın. Çok muazzam bir söz değil mi? İşte Allahu Teala bu manaya geliyor tabii ki. Bunu Mevlana Hazretleri bu manayı çıkarmış bu ayetten. Ne diyor Allahu Teala? Ey Musa Firavuna karşı yumuşak söz söyle. Ona yumuşaklık göster. Çünkü sert bir şekilde Allah'ın hükümleri, emirleriyle gidersen zaten Firavun Allah'ı kabul etmiyor ki ben sizin en büyük Rabbinizim demiş. Ben sizin en büyük Rabbinizim demiş. Dolayısıyla Allahü Teala bakın Hz. Musa'ya bile bu şekilde davranması gerektiğini beyan ediyor. Firavun'a dahiliyor. ediyor. İşte bu ayetler bizim için ölçü olması lazım. Bir din düşmanına bile biz bir dini tebliğ için, İslam'ı anlatmak için gidiyorsak yanımızda bir dine itiraz eden, Allah'ı kabul etmeyen bir zat olsa bile ona işte ilk önce yumuşaklıkla bir davranmamız lazım. Onun bakış açısını bir gör, farket nereden bakıyor? Baktığı yere göre tavır al, ona göre izata gir. Manası da çıkıyor. Bütün bu ayet ve hadislerden anlamalıyız ki hilim, yumuşak huyluluk, sakin ve ağırbaşlılık, övülen bir ahlak ve beraberinde birçok hayrı getiren bir davranıştır. Yumuşak davranış sergilemek neticesinde karşı taraftaki kişi her ne kadar sert ve öfkeli de olsa bu davranıştan etkilenir, kabaran nefsi durulur, akıl dairesi içerisinde düşünmeye ve hareket etmeye mecbur kalır. Bunun için yumuşaklıkta her zaman hayır vardır ve yumuşak kişi bu yumuşak huyu sayesinde dünya ve ahirette birçok hayırlara sahip olur. İşte böyle bir davranış sayesinde insandaki güzellik ortaya çıkar. Allah da kullarına karşı yumuşak davranmaktadır. Kulunun yaptığı hatasından dolayı hemen cezalandırmamakta, ona hatasından dönmesi için, tövbe etmesi için mühlet tanımaktadır. Bu kapıyı son nefesine kadar açık tutmaktadır. Allah'ın kulları üzerine yaydığı rahmete bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın buyurmaktadır. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanan kimse yaratıklara kin beslemez. Her zaman affedici olur. Allah nasıl ki affediyor tövbe edeni. Yumuşak muamele eder. Hakikat cihetinden bilir ki her yaratık yaratılış gayesine hizmet etmektedir. Ayağını sabitesinde ne varsa o zuhur etmektedir. Arif olan kişi bunu bilir. Ve bütün bu olanların ve bütün bu olanlar Allah'ın mahsarlardaki tecellileridir. Her varlıktan görülen tecelliler onundur. Ondan gayrısı yoktur ki zaten. İşte o zaman kişi kendi kalbinde ve insanların kalbinde kimin bulunduğunu anlar. Evet. Böylece hilim konusunda bu manada işlemiş olduk. Evet, bu haftada sohbetimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Amin. Amin. Ve uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahumme waffi li velidayya ve lil mu'mineena vel mu'minati el ahyaei minkum vel emvat. Allahumme salli ala sayidina Muhammedin ve alihi ve ma uliqa. -haqq bil -haqq ve el-Hatim nimas sabğa, bil-Hak ve el-Hadi ila ve aale aalehi hakı kadrihi ve niktarhi el-azim. Subhanalaziz yarani, Subhanalaziz ya lemu mekani. Subhanalaziz yarani. Esselat ve selamu aleyk ya ve Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu <Sessizlik> wa salamu alaikum <Sessizlik> ya syyid al-awlin wal-akhrin salawatullahi Rabbi al-izte ama yasifun. Wa salam ala al